ben Hazreti Peygamber'in kıyamet gününde yeryüzündeki taşlar ve ağaçlar sayısınca insana şefaat edeceğimi ümit ediyorum buyurduğunu işittim. Ey Muaviye, sen şefaat umarsın da Ali ummaz mı?